Dini dost doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey İslam dini Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer, içtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır.